Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takus mu ya? Kolay kolay basaltamadılar yani elektrikçiler Merkez etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitikaya hoş geldiniz. Bugün programı Murat Güvenç'le birlikte yapıyoruz. Şehir Üniversitesi'nden. Ve konuğumuz da Şehir Plancıcı Odası İstanbul Başkanı Tayfun Kahraman. Merhaba. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Şimdi ilk önce... Yani şöyle biraz gündeme baktığımızda ben bu gül suyu o şeyindeki işlenen cinayet yani bir kişi öldü 21 yaşında bir genç Hasan Ferit Gedik bir de gene genç bir insan yaralandı ve bu insanlar aslında basında sanki hani böyle bir mahalle arasında bir çatışma var da böyle sanki bir silahlı çatışma geçmişte olurdu böyle bir şey sonucu olmuş gibi yansıdı oysa ki öyle değil bu insanlar Doğrudan doğruya hedef gözetilerek üstelik de başından vuruluyor Hasan Ferit Gidek. E, ateş altında kalıyorlar gösteri yaparken yani bir şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Ondan sonra da bu şiddeti e, gerçekleştiren e, şeyinde bir mafya olduğu ortaya çıkıyor. Burada çok karmaşık böyle eski dönemleri de hatırlatan şeyler var durumlar yani o işin böyle büyüme riski de çok fazla yani böyle olaylar oluyor İstanbul'un göbeğinde tam da şeyin olduğu bir dönemde yani böyle ne bileyim bir takım şeyler artık daha rayına oturmuş gibi gözükürken İstanbul böyle patlamaya hazır bir bomba gibi bir takım şeyler çeteler bir takım Aha. bölgelerde şey yapıyor burası gül suyu özellikle işte manzarası nedeniyle gazetelere öyle yansıdı bugünkü taraf gazetesinde manşetten işte bu manzara yüzünden e, değeri çok yüksek olan bir yer. E, bir e, şey dönüşüm tıkanması gibi. Hani İstanbul'un birçok kentlerinde böyle dönüşümler oldu. Fakat böyle bir mafya e, şeyiyle oluyor birçok şey. Biz bu örgüyü görmüyoruz aslında. Bu mülkler nasıl el değiştiriyor? Kimler e, şey yapıyor? İlk önce Murat sen e, yani nasıl düşünüyorsun bu yani... Gülsuyu Mahallesi ile benzer mahalleler var mı? İstanbul'da böyle dönüşüm şeyi içinde olan, mafyanın iştahını kabartan. Ben açıkçası her yerde görüyorum. Yani dönüşmüş yerlerde bile görüyorum. Ne bileyim vapurda giderken bir takım insanların konuştuğunu duyuyorum. Böyle şey bir sert bir şeyle. İşte biz ona gösteririz, biz buna bimlam ne yaparız. Yani mülk yüzünden insanlar böyle acayip bir şiddetle karşı karşıyalar. Eskiden beri. Yani mülkü olanlar hem şey şiddetle karşı karşıyalar mülksüz olanlar. Böyle bir garip bir iş çevresi doğdu. Müteahhit mi? Şey mi? Ee, bunlar e, arsa spekülatörü mü? Böyle garip, e, karanlık insanlar geliyor. Mesela böyle adaya mesela bu vapurda görüyorum. Böyle sabah böyle bir takım karanlık insanlar geliyor. Bunlar necidir? Emlakçı değil. Müteahhit değil. Ama sürekli arsalardan konuşuyorlar. Hayatları böyle arsa üzerine şey yapan konuş, geçen insanlar hmm. ilk önce buradan bir isterseniz bir bakalım gül hmm. suyu peki, gibi peki, yani bir böyle bizim eskiden birlikte okudu oturduğumuz e, birlikte e, e, okuduğumuz okulda biliyorsun sabah dersler başlamadan bir iki dakika bize hocamız bir günün mana ve önemi hakkında bir evet. konuşma yapardı ben de izin verirseniz öyle bir küçük bir anekdot anlatayım. Bununla ilgili olarak 19. yüzyılda sonunda böyle 20. yüzyılın başında Paris'te bir otelde bir cinayet işlenmiş Bir şey yani maktul yerde yatıyor. O zamanki şeyler gelmiş işte fotoğraf makinecileri biliyorsun o eski zamanlarda yeri tebeşir, tebeşirle çiziyorlar. Hı -hı. Hangi pozisyonda yatıyor Hangi pozisyonda yakıyor? Ondan sonra işte fotoğrafçılar fotoğraf çekiyor falan. Polisler odayı arıyorlar. İşte bir tane bizim o komiser Colombo gibi veya Kuluzo gibi bir adam geliyor elinde piposuyla. Odanın bir haline bakıyor. Yerde yatan adama bakıyor. Ve yanındaki asistana diyor ki kadını arayın diyor. <gülüyor> yani bu, bu, bu, bu soğuk bir espri ama. Yani bu senin anlattığın hikayede bu şehirdeki e, zenginliği, dinamizmi şeyi anlamak için aramamız gereken şey işte bu senin söylediğin olay. Bunları aramak lazım. Çünkü bu şehir bütün e, bütün e, benzeri şehirler gibi ki bunlara mesela e, birkaç kez referans verdik, bir kez daha referans verelim. Bu üretimin ve üretimin üretimden çıkmış metropollerde artık David Harvey'in söylediği gibi tek dinamizm büyük emlak büyük emlak e, operasyonları yaratacak şeyler. Yani şehirler biraz emlakları üzerinden şey oluyor. Öyle olduğu zaman da Avrupa e, futbol şampiyonası, Eurovision, Olimpiyat, işte bilmem Su yarışları, kış olimpiyatları falan gibi işler artık şeyle ilgili olmaktan çıkıyor. Yani gerçek anlamlarını yitiriyorlar. Sadece kaldırıcı oldukları sektör üzerinden değerlendirme Yani hiç kimse bu Türkiye'deki olimpiyatlar konusunda ben spor üzerinden düşünenlerin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani olimpiyatlar daha çok İstanbul'da tetikleyecek büyük büyük emlak dönüşüm süreçlerinden. Şimdi bu dönüşüm süreçleri iki türlü önem kazanıyor. Olimpiyat dediğin zaman bir sürü inşaat yapıyorsun, hazır projeler var, statlar bilmem neler Olimpiyat dediğin zaman, aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum, şehre düzen veriyorsun. düzen vermek için sağa sula metrolar yapıyorsun, otoyollar yapıyorsun, bağlantı yolları yapıyorsun. Böyle yaptığın zaman da şehirde var olan ve geçmişte o anlamda kullanılmamış müşterek mallar, kamınlar, devlet, bire altın değerine çıkabiliyor. Bu sadece İstanbul'a özgü bir şey değil, ee, birçok yerde bu yaşıyor. Yani... 19. yüzyıldaki sakallığı tercih yani bir yerde niye bunu yaşıyoruz? O zaman birikim, birikimin amacı birikim oluyor. Yani birikim herhangi bir şey için bir sermaye birikimi değil de kendi kendini amaçlayan bir birikim oluyor. Çünkü bizim toplumumuz bu dünyada çok büyük önemli ölçüde bilim üretmiyor. Sanat üretmiyor. Patent üretmiyor. Bunları üretmediğin zaman sanayide zaten bir rekabet edebileceğim bir şey yok. Ee, şey ama inşaat <gülüyor> inşaat yani hemen hemen ortalama bir zekası olan herkesin yapabileceği bir şey. Yani kolay bir şey olduğunu demiyorum ama yapmak için çok büyük teknolojiler falan gerek, gerekmiyor. Hmm. Öyle olduğu zaman da bizim ülkemizde bu inşaat sektörü hem bir lokomotif hem de kendi kendine başlayan bir lokomotif haline geliyor. Ve bu sonunda da böyle ee, çalışabildiği yerde çalışabileni çok büyük e, zenginliklere kavuşturuyor. Zenginlikler yani aynı, aynı zamanda diğer ekonomilere harekete geçiriyor, getiriyor, iş gücüne eritiyor, İşle, vasıfsız iş gücüne yeni iş alanları yaratıyor. Yani evet. Gibi aynı zamanda şeye de ve bu tabi bir olan, yerde çalışamadığı şey. zamanda, bir yerde çalışamadığı takıldığı zamanda senin söylediği gibi bir parselde, bir bölgede emlak piyasası çalışamaz hale geldiği zaman. Oranın biriktirdiği rant durmuyor. Rant daha da büyümeye devam ediyor. Rant büyürken iş yapılamıyorsa bu sefer yasal çerçeve ile rant makası arasındaki gerilim artıyor. Giderek cazibe şey yapılamaz hale geliyor. Zapt edilemez hale geliyor. Ve zapt edilemez hale geldiği zaman da belli bir yerde artık çatırdamalar, gıcırdamalar ve bu sefer o zaman çatırdayan şey nedir? Legalite. Legalitenin yanına çıkılıyor. Bunun gibi yerler var mı? Var. Ben size, Bunun gibi yerler var. Herhangi bir nedenle, bunların her birisinin öyküsü ayrıdır ama anlatılabilir. Mesela Karanfilköy. Bugünkü pozisyonu itibariyle bir şeydir. <gülüyor> arzu nesnesidir. Şey, Armutlular. Evet. Bir ar Arzu, ar arzu nesnesidir. E, şey, e, Fikirtepe. Arzu nesnesi. Ok meydanı da bir i̇şte, parça. Ok, ok meydan. Evet. Yani şimdi bunlara bakarsan bizim şeyde, bizim e, çok uzun zamandır mücadelesi süren bu gül suyu şeyde böyledir. Ve burada gördüğümüz trajik olaylar, e, trajik olaylar, sen dedin hani daha e, büyük olayların habercisi mi olabilir? E, ben burada iki, seninkine ek olarak e, iki tane sıkıntı görüyorum. Büyük olayların habercisi ise bu çok vahim bir şey. Yani buradan bunu tetikleyeceği büyük şey, çok büyük şeyler olabilir. Ama daha kötüsü de ne biliyor musun? Bu durumun normalleşmesidir. Yani şiddetin normal, şiddetli, şiddetin normal görülmesi. Mesela bugün pek çok Brezilya kentinde böyle çeteler var. Çeteler bazı çoluk çocuğun zengin mahallelere gelmesini, sokaklarda dolaşmasını, plaja gelmesini engelliyorlar. Bunların filmleri de var. Ve onlara karşı polisin de engelleyemediği bir sivil şiddet oluşuyor. Ve bu bu da toplumda normalleşiyor. Bu normalleşme en kötüsü bence. Yani belki müzmin bir şekilde toplumun içini kemiren bir şeydir. Yani o yüzden biz bu şeyi gül suyu meselesi ee, çok üzüldüğümüz yani ölen arkadaşın e, kardeşimizin şeyinde e, ardında e, çok daha derin düşünmemiz gereken bir büyük hastalığın şeyi, şeyi gibi geliyor bana semptomu belirtisi gibi geliyor böyle düşünüyorum tabu cam yani biz yani bizde şimdiye kadar İstanbul'da özellikle diğer büyük metropoller kadar bu kadar e, şiddet sahneleri içeren görüntüler görmezdik ve kent böyle bir şiddet doğurmazdı ama e, sizin de dediğiniz gibi bundan sonra neye gebe onu bilmiyoruz ve kent sanırım artık şiddet doğurmaya başladı özellikle sizin de bahsettiniz rantın ve o çekim gücünün yüksekliği nedeniyle tabii bu başka bir rant yani bir uyuşturucu ...mafyasının... Ama emlak bir de uğraşıyorlarmış. <gülüyor> yani, yani bir basından okuduğumuz kadarıyla. Orada da e, legal bir e, rant var. Öteki tarafta da illegal bir rant var. Yani hmm. e, bu rant her yerde... ...kentin her yerinde var. Özellikle böyle... E, ...sosyal e, yapının... E, ...şey göründüğü ama... ...oturdukları toprağında... ...çok değerli olduğu her alanda... ...olduğu gibi. Burada da bunun olması... ...şey gibi. Daha önce de oldu biliyorsunuz. Bundan 2-3 ay önce... Yine çok benzeri bir şey yaşandı. Orada bir ölüm olmamıştı ama burada ne yazık ki bir canımız kayboldu, bir can kaybettik. Ve buradaki esas sonuçlara baktığınızda bir süre sonra ben ne yazık ki bizim de büyük şu anda Avrupa metropollerinin yaşadığı sorunları yaşamaya başlayacağımızı Fransa'nın şu anda... ...şeylerle e, o, sosyal konut bölgeleriyle yaşadığı problemin bizlerde de baş göstermeye başladı. Belki Ort, e, Orta Amerika ve Güney Amerika kadar sıkıntılar ve büyük e, şeyler ayrışmalar, sosyal ayrışmalar yaşanmasa dahi bir sosyal ayrışma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü... Kent giderek buna göre şekilleniyor ve kentteki gerilimler de her geçen gün bu örnekte de gösterildiği gibi e, artıyor. Bunun sonucu nereye gider? Gerçekten de inşallah e, bizde hep e, denir ya İslam kültürü buna bu şiddete engel olur diye orada öyle bir şey e, faktör devreye girer kent böyle bir gerilim ortamı yaratmaz yoksa gerçekten de İstanbul e, bizlerin tahmin edemeyeceği inanılmaz bir boyuta gelebilir. E, şu anda Brezilya'da ee, şöyle sayılar var. 450 tane kentte helikopter pisti var. Hı hı. Çünkü zenginler şeye hiç inmiyorlar. Karaya hiç inmiyorlar. Hı hı. Sürekli havadan ve helikopterlerle Dolaşıyor kentte yani. dolaşıyorlar. Yas, İstanbul'da da artık öyle olmaya başladı. Yakın çevremizde arkadaşlarımızın helikopter aldığını duyuyoruz. Hı hı. Dün akşam da <gülüyor> Cüneyt Özdemir'e tanık olduk. Helikopterle dolaştı şehri. Bir mimar arkadaşımızın ilk önce motosikletine bindiler ve gittiler helikoptere. Ee, İstanbul'daki ...büyük mimarların artık uçakları... ...helikopterleri var ve belki yatları... ...tabii olsun daha çok olsun Hı. ama... ...helikoptersiz zaten iş yapamayan... ...sektörlerden bir de herhalde mimarlık sektörü. Bilmiyorum sizin şehir plancılar... ...o kadar geliştirdiler. Yok geliştim. o kadar e, gelişmediler. <gülüyor> da böyle bir trend var. Yani şöyle... ...ağolu gibi yerden gitmiyorlar... ...bentleye binip falan havadan <gülüyor> gidiyorlar. E, belki... O da uçağına yükliyordur, arabalarını hmm. götürürken bir yere. Bu Güney Amerika'da o helikoptere gelmeden önce onun tarihinde önce şey vardı, e, zırhlı araba. Şimdi daha sonra de, daha sonra zırhlı arabaların desteğinde yani arkasında, de arkasında. makineli tüfeklerin vurduğu şeylerde yerde gitmek vardı. Şimdi artık binaların üstünden üstüne atlayan bir e, şey var yani binadan binaya, çatılardan inerek, geçir, çatıdan çatıya. İşte böyle bir şey. Şimdi burada yani güvenlik güçlerinin aslında olmadığı bir durumda var. Yani bu gösteri sırasında güvenliği sağlaması gereken şeyden eser yok ve aynı zamanda insanların kendi güvenliğini sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Şeyden sonra bu cinayetten sonra silahlı saldırıdan sonra da mahalledeki örgütler bayağı güvenliği sağlamak için kendilerini nöbet tutuyorlar. Bu aslında bana bir şeyler hatırlatıyor. Mesela geçmişte bazı mahallelerde. Örgütler kendi güvenlik güçlerini oluşturmuşlardı. İşte sokmuyorlardı oraya. Bazı şeyleri e, yasaklıyorlardı. Bazı fonksiyonları, bar falan gibi şeylerin açılmasını falan. Şimdi bu gidiş, yani benim açımdan yani ben böyle bir risk görüyorum burada. Yani aslında kamu düzeninin tamamen yapı taşlarıp parçalanmış vaziyette. Hı. Bunu geçmişte de yaşadık. Mesela 80'ler öncesi 1 Mayıs mahallesinde çatışma o zamanki arsa spekülatörleriyle hazine arazilerini satın alan şeylerle aslında işgal etmek isteyen vatandaş arasındaki çatışmaydı. Orada resmi güvenlik güçleri bu arsaları korumaya çalışıyordu. Şimdi öyle değil. Yani daha şeye doğru, sivil topluma doğru giden bir çatışma ekseni var. Ve Cüneyt Özdemir'din gezdirirken hepimize CNN'de 5 ee, ne neydi o programda 5 ne1K Evet o programda işte bütün İstanbul'un böyle bir şey halinde boşluksuz her taraf yapılaşmayla ile dolu ama bu dönüşmeyi bekleyen alanlar sadece şeyler değil Gece konuda bölgeleri değil tabii, tabii. aslında apartman alanları tabii. ve e, onlara dönük bir iştah var. Yani zaten tabii. yasalar da bunun için hazırlandı o iki tane yasa değil mi 5366 sayılı yasa zaten mevcut yerleşim alanları dönüştü. 6306 son, evet. son yasa 6, da risk altındaki alanların Hı. dönüşüm hakkında kanun. Bir de şey çıktı ortaya e, 3. köprünün güzergahı üzerinde uçuş yasağı gayri resmi uçuş yasağı getirilmiş. Gerçekten. Helikopter oraya gidemedi mesela. Fotoğrafların çekilmesi ve Geçtiğimiz hafta Tempo dergisindeydi ee, bir kapak vardı gördüğünüzün bilmiyorum. Gerçekten de havadan çekilen fotoğrafların ne kadar vahim olduğunu gösteriyordu. Hı hı. O anlamda e, hükümetin de böyle bir önlem alması gayet <gülüyor> normal geliyor. Şimdi esas sıkıntıyı yaşamadık. Esas sıkıntı 3. köprünün imalatı sırasında kesilen ağaçlar değil. Üçüncü köprünün imalatı bittikten sonra ve oradaki yerleşme hocamın az önce bahsettiği gibi rant öyle bir noktaya gelir ki bir süre sonra kim gelirse gelsin. Hatta, hatta orada e, şeyde ile Atatürk arasında hocam hmm. daha iyi bir Faik Üfkati'nin e, şeylerinden onlarından çıkan da bir not vardır. O da e, sen de Atatürk'e çok benzer bir şey söyler. Yani siz çok kudretlisiniz. E, bir devleti yeniden kurdunuz ama e, bu rant belasıyla e, nasıl başa çıkacaksınız demiş Atatürk'te de, tabi o anki ile ne demek biz başa çıkamayız buna? demiş ama hemen arkasından e, inanılmaz bir e, şey e, rant baskısı ve meclisteki milletvekilleri Atatürk'ün arkadaşları falan bunları kovalar olmuşlar bu rantı kovalar olmuşlar gibi e, ve ondan sonra Yansen'in e, bir sonraki ziyaretinde Yansen e, oturup ne yapıldığına bakıldığında şey demiş yani ben size söylemiştim ama odan olmuş bu planı çöpe atabilirsiniz demiş. <gülüyor> evet yani şimdi belki belki benim benim şeyim biraz daha e, biraz daha <gülüyor> sanki e, olumlu gibi <gülüyor> yani olum umut var gibi bir şey. Örneklere baktığımız zaman örneklere baktığımız zaman sicilimiz <gülüyor> bu tür e, kamusal alanları koruma konusundaki sicilimiz hiç parlak değil. Ama dünyada daha biraz bu işleri becermiş yani yerlere refer ettiğimiz zaman e, bu onların bizim yaptığımız bazı şeylerin onlar tarafından yapılmadığını görüyoruz. <gülüyor> yani yapmamayı seçmişler. Yani mesela Buckingham Palası'nın sarayının bahçesine otel yaptırmamışlar. Hyde Park'ın içerisine otel, e, otel izni vermemişler. Biz mesela bu konularda şeyi e, yani sicilimiz parlak değil. E, şey olarak Londra etrafında 1945 yılında çizilen ye yeşil kuşak denen şeyin içerisine imar verilmemesi konuşulmuş ve 45 yılından 2015 yılına kadar yani burada o kadar az delinmiş ki bu şey bu bugün Londra'nın etrafındaki etrafında bir bitişik büyümeden söz edilemiyor yani yeni yerleşmeler Londra'nın işte bilmem 45 mil ötesindeki yerlerde kurulmuşlar şimdi bunları yapabilmeyi becermek lazım beceremediğimiz zaman beceremediğimiz zaman iki türlü iki türlü problem olmuş oluyor. bir tanesi müşterek alanları kamu alanını kaybediyorsun İkincisi de kaybettiğin alanın abidesini yapıyorsun yani kaybetme abidesi yapıyorsun. Yani bir çeşit harp, harp hı hı. getirilmiş harp anıtı gibi bir şey oluyor. Ben mesela ne zaman Boğaz'dan Hilton Oteli'ne baksam mimarisinin hoşluğunu teslim etmekle beraber bir İstanbullulardan çalınmış bir alan olarak görüyorum. Yani e, parkın içine parkın içine otel yapmak bir hırsızlıktır yani. Ee, şeye baktığımız zaman e, Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesine otel yapmak da bir hırsızlıktır. Yıldız Sarayı'nın önündeki e, boşluğa şey otel, yap, etmek, otel, otel yapmak etmek. da bir çeşit hırsızlıktır. Bu hırsızlığın yasal çerçevesinin önceden hazırlanmış olması beni şey yapmıyor. Biliyorsun bir, bir hukukilik var. Bir de kanunilik var. Yani Dolmabahçe Stad'ın arkasındaki o yüksek bina araştırsak bugün son derece yani herhangi bir yasal şeyini bulamayız. Yani kılıfı hazırlanmış ama herhalde bunları yan yana getirip de koyduğumuz zaman 100 sene sonra gezenler bunları birer abide olarak görecekler. Yani o zamanlar diyecekler. Bunlar çok değerliymişler Böyle ve şey yapılamamış. <gülüyor> yani bunun, bunun e, nefislerine hakim olamamışlar. Bu dondurmanın <gülüyor> tazı onları çok şey yemiş. O yüzden de bunları buraya yapmışlar. Bunları işte yapmama, yapmadığınız zaman bir örnek yapmış oluyorsun. Yani o örnek yaptığın zaman da herkes bilir o güzel parkın üzerine otel yapmayı. Çünkü Hilton otelinin yapıldığı arsa. Belki şehirciler onu pek bilmezler. Yani e, e, İstanbul'da çok e, nadir bir arsa. Diyeceksin ki İstanbul'da ni, niye nadir bir arsa? Yani İstanbul'da arsamıyor. İstanbul'da birçok arsaların e, ya manzara olan yerlerde manzaraların yönelimi güneye, yani doğuya veya batıya bakıyor. İstanbul'un lineer yapısı nedeniyle. Güneye bakan Manzaralı arsa bulmak çok zor. O otelin yapıldığı yer ise İstanbul'da güneye manzaralı olan üç veya dört tane Beyoğlu yakasındaki çok nadir yerlerden bir tanesidir. Sayayım nereden başlıyoruz? Bir tanesi Doğan Apartmanı'nın olduğu e, Serdar Ekmek de. sokaktır. Galatasaray Lisesi'nin olduğu yer güneye manzaralı bir yerdir. Ayaspaşa'da Alman sefaretin olduğu Parkettel'de olan yer bir şeydir. Maçka'daki sırt güneye manzaralı bir yerdir. Fransız sarayı da belki. Fransız Sarayı'da ama <gülüyor> biraz uç, uç şey de, manzaradan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra geldiğimiz yer neresi biliyor musun? Yıldız Sarayı'dır. Yıldız Sarayı güneye bakan manzaralı bir yerdir. Ondan sonraki güneye bakan manzaralı yerde... Bugün zorlu Center'ın olduğu yerdir. Yani İstanbul'da burada baktığımız zaman bunlardan her birinin birer arzu nesnesine dönüştüğünü ve her birinin çok kıymetli olduğunu. Şimdi orada İstanbul'un en güzel gözükme seyredilebileceği yerlerden bir tanesi bugün Hiltan Oteli'nin oturduğu Arsı'dır. Eğer o arsaya giderseniz Boğaz'ın girişini, adaları, modaları, tarihi yaramadığı ayağınızın altında seyredersiniz. Ama o izni veren karar vericiler ne izni verdiklerini gayet iyi biliyorlardı. 1954 yılından beri o izne sadece Hilton otelinde odalarda kalan insanlar şey yaptı. O zamandan beri İstanbul'da yaşayan herkes bu şeyden mahrum kaldı. Koran'la bizim uzun zamandır tartıştığımız bir örnek var. Bir tanesi de bu Salı Pazar'ındaki limandır. Hı hı. Bu limanın 1969 70 yılında kapatılarak 2014 yılına kadar hiçbir işle verilmeden kapısı kapalı olarak tutulması da bir çeşit kamu alanından alınmış ya bir yani ben şimdi yani. bunu yani bu blokajların bu tür tahsislerin Aslında kentteki yaşamı <gülüyor> e, fakirleştirdiğini kötü örnekler verdiğini ve sonuçta da bu örneklerin Adam yapmış, ben de yaparsam ben de olur türünde Tabii, şeyleri düşündüm. Benim bu yani. Kamunun, kamunun olanı e, satmak, kamunun olanı özelleştirmek kentte bir sonraki yapacağınız imar faaliyetini neredeyse imkansızlaştırıyor. Bugün baktığınızda Zorlu Center'ın satıldığı büyük derece adresi Aksı, e, onun yanında Mecidiyeköy bölgesi bugüne kadar bütün oradaki kamu mülkiyetlerini sattık. En son Ali Sami Stadını sattık, Likör Fabrikası'nı sattık ve bunların satışıyla beraber bu alanda bir sonraki aşamada bir plan yapmayı ya da orada açık yeşil bir alan yaratma e, rüyasında tamamen ertelemiş olduk. Çünkü bundan sonra öyle bir şey yapma şansınız yok. O zaman anlaşılıyor niye şehir plancılarının? E, uçak veya helikopter sahibi olan adıkları, <gülüyor> mimarların oldu. Evet. şehir plancılarına ihtiyaç kalmamış bu şehirde t yani ama mimarlara ihtiyaç var Var, var, var, <gülüyor> evet. var, var, var. <gülüyor> çünkü var. o binaları yapmak için mimarlar iş görüyor evet. ama şehir plancılarını ise kovuyorlar tamam. git bakayım buradan <gülüyor> şimdi bizim işimiz var evet. <gülüyor> buraya yaklaşma şimdi biz burası kamusal almış falan bunlara bakmayız evet. o kamusal anlar eğer otel yapacaksak iş merkezi yapacaksak gel bakayım mimar diyorlar. Ama ben de böyle senin söylediğin tamamen katılmakla beraber yine bir anekdot söyleyeyim. Bunları söyleyen insanlar, bunları söyleyen insanlar bir fırsat olup mesela hoş bir planlı şehri geziyorlar. Bunlar İstanbul'a geldikleri zaman o deneyimlerini adam yapmış diye anlatıyor. Biz de yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ama biz de yapalım. <gülüyor> ama ka kamusal düzen olduğunu bunun anlayabilmek biraz zor, var, biraz, biraz, biraz, bir şey. biraz zor. Sanki oturmuş bir diktatör. Bir de şeydir o, sürekli evet. o kamu kurumları yurt dışı seyahatleri yaparlar ya görmek Hı, için. Evet. Diye, Yardışı ya, seçerler mesela. mesela. De, Hı -hı. Örnekleri çay yapmak için ama bir türlü de onların o seyahat deneyimleri şeye yansımaz. Ne yansıyor Bak Taksim'deki o beton alan için şimdi gidiyorlarmış geliyorlarmış şehitler. <gülüyor> Avrupa'daki <gülüyor> Beton şeylerin... üzerinde yetişen ağaç mı arıyorlarmış? <gülüyor> Çiçek onları Japonya'dan ithal edecekler herhalde. Ama yer döşemesi için eskitilmiş taşlar, numuneleri getiriyorlarmış. E en son karar vermedik mi? Meydanda ağaç olmazdı diye bir şey e, Şimdi gibi. o konuda biraz galiba... Yeni genetiği şimdi değiştirmiş var. ağaçlar olarak betonda yetişenleri de bulabiliriz Hı. belki. E var zaten. <gülüyor> Onun zaten şeyden plastik olanları var. Bir de şoklanmış, dondurulmuş olanlar var. Onlar da bakım gerektirmiyor. Koyuyorsun Hı, bir kere ya. hiç sulama falan gerekmeden duruyor. Kendinden ağaç gibi duruyor. <gülüyor> ağaç gibi duruyor. Yani birçok şey. Belki insanları da oraya koyabilirler böyle o şekilde. Evet, bekleyen evet. yolcular falan şeyler. Ee, <gülüyor> bu şeyin de peki yani bu Türkiye'deki bu şeyin otoriter işleyişle bir alakası yok mu? Şimdi yani bu gelir transferi için mekanın kullanması serbest. Yani illegal olan şey nedir? Aslında bu tip şeyleri transferlerin kolay yapılmasını engelleyen bir şeydir. ...insanlar çok meraklı oldukları için... ...kalpazanlık yani ben matbaacılıktan... ...çok hoşlanıyorum için para basıyorum diyen... ...bir kalpazan görmedim şimdiye kadar. Hep kalpazanlar bunu para kazanmak için yaparlar... ...yani şey için yapmazlar. Hı hı. E, matbaacılık ve taklit... ...yani filmlerde görürüz gerçi öyle... E, ...bir takım şeyler de vardır. E, tuhaf insanlar diyelim. Ama topraktan elde edilen... ...bu değişim yani bu... Hı hı. ...sınıflar arasındaki şeyi... ...dengelemeye sağlayan... Göç eden nüfusun kentten pay almasını sağlayan ve göçü de teşvik eden bir şey ayrıca. Yani bu pastadan pay alma şeyi kırsal kesimde yok. Dolayısıyla kentlere göçü zaten teşvik eden şeylerin başında bu sınıfsal asimetrinin şeyler arasında oluşmuş olan gelir e, uçurumunun aslında bir şekilde kent arazileri yoluyla ve politikanın da kullanılmasıyla aşılması. Hı hı. E, bu açıdan da aslında bunu masumlaştıran. Yani meşrulaştıran diyelim bu yağmayı bir politik işleyiş içinde değil miyiz? Yani bir milli var. rejim bunu getirmiyor mu zaten? Yani Şimdi politika. bunu konuşalım ama Hı. bir ara verelim istersen bu şeyde bir biraz müzik dinleyelim. Ne dinleyeceğiz? Ee, e, Strawberry Fields Forever'ın bir başka şeyini e, ebedi çilek tarlaları isimli şarkıyı. Arnavut köyler Ebedi <gülüyor> Middlestan yani şey, Middles'tan yani. biz bizim her zamanki olduğu gibi belki dinleyicilerimiz sıkıldı ama ben dinlemeye sıkılmıyorum. Stabiliz. Geçen sefer şeyi dinledik. E, yaşamımda diye yerlerle ilgili bir şey. Bu da boşluklarla ilgili bir şey. Bu şarkı e, işte John Lennon'un çocukluğuna gidip oynadığı bir bahçeymiş. Yanında bir e, <gülüyor> Strawberry Fields diye bir şey varmış. Ma e, yetimhane varmış. Onun bahçesinde oynarmış. Tabii şimdi oynayacak bir e, Bahçede kalmadığı için o bahçenin kendinde bıraktığı izlenimleri anlatan 1960'larda bugüne kadar çok kült şarkılardan bir tanesi onun bir şeyini dinleyeceğiz. Bu senin sorduğun soruyu da şarkıdan sonra tartışalım. <gülüyor>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 I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Programımızın son kalan bölümünde temel bir konuya geldik rant meselesi rant deyince tabi kötü bir şey böyle rantın işte şeyi yüzünden karanlıkta dönen bir takım ilişkiler yuma falan anlaşılıyor ama bir taraftan da şey var tabi yani bu mekanla ilgili politik araçlar hep şeyde ...görünmez bir yerde kalıyor. Yani biraz hı hı. mekanın politika dışına itilmiş olması... ...asıl böyle sınıfsal işsizliklerin üretildiği... ...haksızlıkların üretildiği yer mekan. Üretim ilişkilerinin gerçekleştiği hı. alan. Fakat bu nedense hep politik gözlükle politikanın dışındaymış gibi görülüyor. Yani kendi iç politikası... Yo, esasında mekan... mekan hiç bu kadar politik olmamıştı Tabii bugüne de. kadar. Ama politika yani ona Türkiye dışarıdan kent yapışan kentinde, bir şeydi. Yani şu anda Hı. mekan dediğiniz şey tamamen politika üzerine kurgulu ve bir, bir e, politik araç haline gelmiş. Ha, araç işte. Ben de onu demek istiyorum. Yani politikanın yani top... nesnesi olarak mekan. Yani buradaki Hı -hı. toplulukların kendi düşünceleri, ihtiyaçları, dinamikleri, kentin şey tamamen merkeziyetçi bir politik şeyle kim gelirse gelsin iktidara mekanı aslında o politik şeyin aracı zaten politikadan anlaşılan da bu ama şimdi buraya politika karıştırmayın derken de <gülüyor> anlaşılan şey yani o mekanı o alana ilişkin bir politika üretmek değil tamamen politikanın boyunduru altına sokmak yani Peki ben bir şey yapayım mı? bir size ee, size bir mekana biraz politika karıştırayım yani <gülüyor> ben bu yapmamız gereken işi yapayım ve 1900' sizlere 1945'lere 46'ların İngiltere'sine götüreyim İngiltere'de mekana politika nasıl karışmış mekana politika karışmaması diye bir şey mümkün değil karışan politikanın özelliğine bakmak lazım niteliğin şimdi ikinci Dünya Savaşı biterken İngiltere' devleti Koskocaman Kendisinden çok daha güçlü olan Almanya'yı yenmiş. Amerika'yı arkasına Amerika alarak büyük. yenmiş. Dayısını, arkasına, Dayısını arkasına alarak yenmiş. Ama bir şekilde yenmiş. O ada 40 mil 40 mil karşısında 40 kilometre karşısında Alman orduları varken o ordular bir türlü <gülüyor> denizi o, geçememişler. Nasıl olduysa olmuş geçememiş. Bu geçememiş. Ve o ada üzerinde 58 milyon kişinin yaşadığı ada işte şey yapmış kendisi yetecek kadar buğday yetiştirememesine rağmen dünyanın öbür tarafından buğday getirmiş. Hiç kimse İngiltere'de açlıktan ölmemiş. Bütün denizlerde şeyler varken yani danizaltılar varken İngiltere bu bir şekilde kendi kendini yani halkını bu harbin şeyinde yaşatmayı başarmış. Dünyalar kadar insan ölmüş ama 58 milyon kişi de orada açlıktan ölmemiş. 5,5 senelik bir harp içinde. Bu İngiliz, İngiltere'de kamu yönetimine bütün toplumsal sınıflar nezdinde inanılmaz bir prestij kazandırmış. Yani muhalefet ve işçi partisi muhafazakarlar e, kamunun bir şeyleri becerebileceği konusunda bir ittifak yapmışlar. Ve bu ittifakın sonunda İngiltere'de pek çok şey değiştiği gibi İmar konusunda da önemli bir değişiklik olmuş. İmar konusunda değişiklikleri konusu da e, imar planlama kanunu geçiriyorlar ve bu kanunla beraber de bir rant kanunu getiriyorlar. Rant kanunu diyorlar ki arazi mülkiyeti ne kaldırmadan kapitalist sistemde rantı nasıl kontrol ederiz? Tamam mı? Kapitalist toplumun ruh, mülkiyet kurumunu kaldırmadan rantı nasıl kontrol ederiz? Ve buldukları siyasi şeylerin üzerinde uzlaştıkları çözüm çok basit. Arazinin getirisinin, yani arazinin getirisinin vergilendirilmesi ilkesidir. Bunu sen kaça aldın? Şu kadar aldın. Kaça sattın? Şu kadar. Ne kadar bunun üzerine sen bu arazinin değerini arttırıcı şey yaptın? İstinat duvarı mı yaptın? <gülüyor> hani kuyu mu açtın? Ağaçlık mı yaptın? Hiçbirisini yapmadıysan Bin liraya aldığın arazi bir milyar liraya satıldıysa, bunun ve senin burada hiçbir emeğin yoksa, hiçbir değer katmadıysan, bu aradaki fark bunun etrafında olup biten bir şeylerden geliyor olmalıdır diyor. Etrafında olmasa bile imar e, durumunu değiştirdim. Tamam ama imar durumunun değişebilmesi için de etrafında bir şey olması lazım. Marx atalar. Ben, ben, ben, ben, yani evet, yani işte yani ben şimdi ben ben ben emeğin gaspı der ya. Ben şimdi çölün ortasında bir parsele 148 katlı bina izni versem onu onunla hiç kimse ilgilenmez ki. Tabii. Imar imarın e, olabilmesi için etrafında bir şey olması lazım. İşte bunu vergilendirmediğin zaman ...bunu vergilendirmediğin zaman bu Anadolu'da söylenildiği gibi dadından yinmeyecek bir şeydir, e, gelir kaynağıdır. Hiçbir şey yapmıyorsun, sadece kağıt üzerinde bir yeri tutuyorsun ve zamanı geldiği zaman bunu satıyorsun. Sattığın zaman senin buradan kazandığın paranın tamamı senin e, şeyin oluyor. Ama öyle olmuyor, genellikle kamuyla özel kişi arasında bir anlaşma oluyor. Gizli bir anlaşma. Bak sen şurayı al biz sana oraya 100, evet, 140 evet. metre imar izni veririz. Evet, yani şimdi bu senin söylediğin tayfun, tayfun sana bunun. Şimdi İstanbul'da çok değişik varyantları var. Ama içinde bulunduğumuz ekonomik sistemde yasak olmayan her şey serbesttir. Onun için bu benim anlattığım modelin yüz tane varyantı olur. Haberli, habersiz, önceden atlama. Mesela bir şey vardır, bir, yine Anadolu'da bir şey, minareden at beni, in aşağı tut beni diye bir şarkı var. Önceden git orayı al, ben sana bir şey yapayım, ondan sonra ben oraya imar izni vereyim. Bu şeyin aynı şekilde de meşhur bu Osman'ın karısına ithaf edilen bir öykü var. E, o, bu meşhur Paris plancısı hı hı. E, biliyorsun o böyle olağanüstü bir dönemde Sen olağanüstü, olursa, evet, olağanüstü <gülüyor> işler karısı bir gün bir toplantı demiş ki biraz galiba saf bir kadınmış ya nereden arazi aldıysa hep önünden yol geçti demiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu seni söyledi şimdi biraz tayfuna dinledim yani e, aynı Size o konuda katılıyorum. Bu bir gelişmiş ülke örneği. Yani gelişmiş ülke örneklerine baktığınızda gerçekten de rand değerini nasıl kontrol ettiklerini görebiliyorsunuz. Hollanda'dan bir örnek vereyim ben de. Hollanda'da şu anda konutların yüzde 48'i devlete ait. Konutların yüzde 48'in devlete ait olması nasıl bir anlam içeriyor? Şöyle bir anlam içeriyor. Devlet oradaki tüm toprak üzerinde gerçekleştiren faaliyetlere hakim. En büyük spekülatör devlet... Ama bu spekülasyonu ne adına yapıyor? Kamu adına yapıyor. Ve oradaki kira fiyatlarını, konut fiyatlarını mümkün olduğunca tabanda tutarak orada büyük bir spekülasyon oluşmasını engelliyor. Şimdi böyle bir sistem var. Bir taraftan da Türkiye'ye dönün bakın. Toki tersini yapıyor. Devlet elinde ne varsa satıyor. Hı -hı. Yani şu anda İstanbul'da kent merkezinde kamu mülkiyetinde olan arsa neredeyse kalmadı. Hı -hı. Bir iki tane kaldı. Onlarda da yeni planlar var. Onlar da yakında planlanıyorlar ve satılacaklar. Çünkü İstanbul'da kentsel arsa eksiğinin... Olması nedeniyle şu anda devlet bir e, arsa üretme mekanizması gibi çalışıyor kent toprağında ve e, bu alanda yatırımcının yatırım yapabileceği bir çay şey yaratıyor, alan yaratıyor ve bunun üzerinde de e, ki en rahatta e, yatırım yapılabilecek alan çünkü tek mülkiyet büyük bir parça. Ve kent merkezinde böyle bir parça bulma şansınız neredeyse olmayan bir alanda size kılçıksız bir e, balık önünüzde e, ikram edilmiş oluyor ve siz de oturup onu afiyetle yiyorsunuz ve sermayenin şu anda yaptığı iş esasında tüm... E, dünyada olduğu gibi şu anda gelişmiş ülkelerde örneğin Hollanda'da bugün konutların özelleşmesi konusundaki baskıları neoliberal politikalar nedeniyle bertaraf edemiyor ama e, orada da bir baskı var. E, bizde tabi bu baskı çok daha büyük çünkü politikayla e, çayın, e, sermayenin, girift ilişkilerinin bir araya gelmesi ve Korhan'ın az önce bahsettiği e, sana buradaki bu imar durumunu veririz ama sen de bunun karşılığında e, şöyle bir bizi görürsün anlayışın hala da devam etmesi. Aslında e, ana işlevi bu. Şimdi yani yerel siyasetin bu. şu anda ne yazık ki ana işlevi bu ama yerel siyasetten şu anda biliyorsunuz son değişikliklerle birlikte yerel siyasetten bu silahı alınmaya başlandı. Merkez de bunun farkına vardı ve merkez o şeylerin silahların hepsini kendi elinde topluyor ve kendisi de şu anda Aynı mekanizmanın içine girdi ve yerelin üzerinde merkez çok daha büyük yetkilerle birlikte aynı işlevi görüyor. Şu anda o e, çarkın içinde merkez e, de var. Yani merkezi otorite, merkezi hükümette e, bu işin içerisinde. E, Tabi rant meselesi Hocamın dediği gibi hep Türkiye'de kötülenen bir şey ama yani kapitalist sistemi kabul ettiyseniz rant diye bir değer kategorisi de her zaman olacak ve bununla her zaman karşı karşıya kalacaksınız. Ben evet ben mesela rant meselesinde şunu görüyorum rantı bir şeye benzetmek gerektiği zaman tansiyona benzetiyorum hastanın Hı -hı. tansiyona yani hast tansiyon yüksek olabilir alçak olabilir şey var ama tansiyon sıfır olduğu zaman hastayı kaybediyoruz yani tans tansiyon as yani şey rant bir şey gösteriyor. Yani bir mekandaki bak yer ile mevki arasında bir kavram var. Mevki coğrafi bir pozisyonu gösteriyor. O pozisyonu yani enlemi yere çeviren şey onun içinde bulunduğu bütün toplumsal ekonomik süreçler onun içinde. Bir yeri bir yeri anlamlandıran, orada bir rantın oluşturmasını sağlayan şey onun etrafında, sağında, solunda, uzağında yapılan veya yapılmayan Yapılmaması seçilen bütün işlevler oranın değerine, oranın çekiciliğine şey yapıyor. Ben bir yerin yanına bir hızar atölyesi yaparsam veya bir nasıl diyelim atom santralı kurarsam veya bir çöp arıtma tesisi kurarsam komşularının, komşu parsellerin çekiciliği üzerinde çok da olumlu bir şey yapmıyorum. Hocam, Ama bir yerin üzerine, yanında... bir yerin üzerine bir öne park getirirsem veya Oraya atom bombası, atom santrali kurmazsam, park veya oraya bir çöp arıtma tesisi kurmazsam, oradaki insanlara da bir şey katmış oluyor. Şimdi rant aslında parsel sahibinin etrafındaki olan, yaratılmış, kamusal değerden ne kadar pay aldığını gösteren bir gösterge. Anladın mı? Bu en, en şey tarafı bu. Arazideki gibi verimlilikle ölçmediğimiz zaman, kamu toprağında rantı ölçtüğümüz zaman... Kırsal toprakta rant, arazinin verimliliği, işte sulak olması filan. Buradaki şey başka bir şey. Bu gösterge, toplum, bu yarattığı değere toplum olarak şey çıkıyor mu? Sahip çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Ama Bütün hocam, problem biz de, burada. Biz de bu mutlak, sizin bahsettiğiniz bu mutlak rantın üzerine bir de verimlik rantı da ekliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? yani imar kısaldaki... E, ...arazideki verimliği nasıl arttırırsanız... ...gübreyle bizde nasıl arttırırsanız... ...imaraklarını arttırarak... ...ama burada evet. tabi temel mesele kamu... ...yani bu gezi olaylarında da ortaya çıkan şey aslında... ...hani kamunun burada... ...özel sektör gibi düşünüp... ...ya orası boş mu kalacak öyle yeşil olan... ...yani biz buraya bir AVM konduruz... ...bir inşaat yaparız şeyine geldi bir parça... Hı -hı. ...yani gezideki olayın arkasında bir de bu mantık var... ...başbakan tarafından dile getirilen... ...sadece <gülüyor> buradaki otoriter işleyiş falan değil... E bu e, durumda yani kamunun bu müdahale edip e, mesela Ataköy'de işte birinci kısımdaki şeyleri falan bütün o şehir planının bir parçası olan Levent'te yeşil alanları satmaya Hı -hı. kalkışması. Aslında bütün şehrin yeşil Baki alanları çalması. Şey varmış. Buna benzer evet, bir parkın, şimdi, parkın satılması e, bu, bu farklar satılıyor. işte şeyler şimdi yapılıyor. En, en sonunda şeyden e, vazgeçilebiliyorsunuz. Tam e, bölge parkıydı. Esasında Zeytinburnu'nda Veli Efendi'nin üst tarafındaki ha, satılar. Ha evet park yapıyoruz dediler. Bölge evet. parkıydı. Hala evet. planlarda bölge parkıydı. Sonra ee, çok az bir süre sonra Gezi gezide direnişinden bir ay önce e, emlak, Park oldu emlak konut tarafından hocam imar planları değiştirildi ve konut bölgesine çevrildi. Hı -hı. Evet, sonra... Ama hemen arkasından, e, Gezindir'in içinde hemen arkasından burada bölge parkı yapıyoruz diye siyaset tekrar çıktı. Belki ve planları ben... geri aldı. Zemin sağlam değilmiş ondan e, öyle olmuş. Yani, <gülüyor> böyle e, şey, e, absürt hikayelerde yaşadık bu süreç içerisinde. Sonra da zaten İstanbul'un bölge parkı olan bir yer. Bölge parkı yapıyoruz diye e, pazarlandı ki e, inanılmaz Hı -hı. bir tablo. E güzel, güzel. Bence genci sonunda iyi bir şeye gelinmiş vaziyette. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Şimdi kamunun piyasa odaklı düşünmesi, hı. kendisini bir piyasa aktörü gibi hı. görmesi bizim şeyde fiziksel mekanda okuduğumuz bir şey. Fiziksel hı. mekanın e, yok olmasına hı hı. E, neden oluyor. Fakat bu görünür kısmı hı hı. ben asıl e, felç ettiği şeyin sosyal mekanı olduğunu düşünüyorum. Yani asıl tehlike orada çünkü kamu o zaman yani toplumun kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmasını engelliyor. Ve bu işi sadece bir ekonomist mantıkla algılanmasına e, dönüşüyor. Yani bugün hükümetin düştüğü durum bence bu. Yani İstanbul'u yönetirken mesela işte e, azınlıklar meselesinde bu 36 beyannamesinde yer alan bazı yapıları geri verdiler. Size 250 milyarlık bir yapıyı iade ettik dedi. O kadar bir şey yok. Ama herhalde daha ileride rant kazanacak. Bunlar apartmana dönüşecek. E, Göktelene dönüşecek diye herhalde hesapladı. Şimdi böyle açıklanması yani İstanbul'un Berlin'in izlerinin silinmesi demek onların sadece parayla ölçülmesi. Hı -hı. Aynı şey yani bütün e, sivil toplum için geçerli sadece azınlıklar için değil. Bütün kamusal varlık evet. biçimini yok ediyor bu yani evet. ortadan kaldırıyor tek düze bir e, insanların birbirleriyle ilişkisi olmayan bir takım şeyler yaratıyor. Yani bu kent o yüzden kent olmaktan çıkıyor çünkü sosyal ilişkileri sıfırlanıyor. Şimdi peki yani şehir düzenlilikler olduğu kadar. Kontrastlarıyla da anlam kazanan bir şey. Mesela New York'un göbeğinde bilmem kaç katlı binaların ortasında işte bilmem dört buçuk kilometre altı kilometre uzunluğunda bir buçuk kilometre genişliğinde bir merkezi park var. Bu merkezi parkın içinde geziyorsun, bisiklete biniyorsun, uçurtma uçuruyorsun, şeyle uçuruyorsun. Şimdi o parkı bugün imara açsak. Muazzam bir şey. imar, açsa ya da yani, altına otopark evet. yapsın. Ve, ya, otopark, otopark ya otopark. Şu anda şey, da biz bütün yeşil alanları yani, alıyoruz. Bu evet. şeydir yani. yani. Evet yani bunu bunu yaptığınız zaman bunu yaptığınız bunu yapmak. Birinci çok... görevin budur zaten. Yani. Türkiye'de siyasetçi olsan, New York'a şey bir atansan, Belediye Başkanı falan. Saat, birinci bu, görevin oraya yeşil alandan çıkarmak. Şimdi bunun buradaki, buranın yapılmamış olmasını şimdi senin sorunu şöyle. Buranı gezen bir çocuk. Annesine sormaz mı? Anne niye burada bu binalar var da burada yok? Çocuğun yani, soracağı soru sor, sor. <gülüyor> soru. Niye buraya yapmamışlar? Niye burasında... Akıllarına böyle... gelmemiş yani, evladım. Şimdi bu... Bence bu soru o kadar şey bir soru değil. Boş bir soru değil. Bazı yerlerde... Bazı yerlerde... Binanın yapılmamış olması... Bir kent görgüllülüğüdür. Bir de değer kaybettirmez Gülüşmeler yani o da, kent. De. Bir, de, bir de orada Hı -hı. park olursa binaların değeri daha da artar. Hı -hı. Ben şunu söylemek istiyorum. ve Burada aktaramadığım, paylaşamadığım olay şu. Ortalıkta bir pasta olsa, pastanın çikolatanın, pastanın üzerinde de çok cazip bir çilek olsa. O çileyi, <gülüyor> pastayı yemeden çileye hamle etmek en kolay iştir. Ama marifet pastanın Üzerinde o çileği olabildiği kadar değil mi? Muhafaza etmek değil mi? İşte şehirdeki yeşil alanlarda pastanın üzerindeki çileğe benziyor. Senin söylediğin o çilekler orada durduğu anlamda iyi bir toplumun e, altyapısı hazarlanıyor. İyi örnekler şey yapıyor. Bunları yediğimiz anlamda da o toplumsal bütün ilişkiler sistemini maalesef e, evet. bozmuş oluyor. Ben bir şeyden küçük Bilmiyorum. örnek vereyim. Küçükyalı'da bir arkeolojik alan var. Anadolu yakasının en büyük arkeolojik alanı. Burası üzerine yani kısmen yapılaşmış, iş bankası konutları gelmiş falan filan. Son dönemde iki parsel satıldı ve üzerine inşaat yapılmak üzereydi. Tam o sırada harekete geçildi, işte sivil bir girişimle. Ve burası arkeolojik alan olarak korunmaya ve kullanılmaya, aynı yani, zamanda bir yönetim planı hazırlanarak orada Birinci çeşitli... Birinci derece arkeolojik siteler. Evet, yani. Satir Osman olduğu yer. Eskiden bir yaz sarayı denen, e, Bizans İmparatorluğu'nun yazlık sarayı zannedilen. Orada bir küçük arkeoloji müzesi gibi bir laboratuvar kuruldu ve bir şey açıldı, sergi alanı. Ve orası yönetilmeye başladı. Kimler destekledi? İşte Koç Üniversitesi'nden bir profesör bu işi liderlik yaptı. Burada konuk da yaptı, ettik. E, profesör Alessandra Ricci. E, o 15 ülkeden arkeologlar getirdi, gönüllü. Burada çalıştı, senelerdir çalıştı. Şimdi oradaki vatandaş bu arkeolojik alanın korunmasının kendi lehine olduğunu fark etti. Bu arkeolojik alana da aynı kendisinin oturduğu gibi apartmanlar yapılsa orası sıradan bir yer olacaktı. Hı hı. Ve halk desteklemeye başladı. Bu kamusalanın korunmasını oradaki muhtarla birlikte baya bir şey bir muhtar var. Çok aktif bir genç kadın. Onunla birlikte mahalleli ayağa kalktı ve bu arkeolojik alanın korunması için ki kendileri zamanında belki onun üzerine yerleşmişler ama şimdi orayı korumak için mücadele verdiler. Bu bana çok ilginç geliyor. Yani mesela bence de evet. çok önemli yani. Kasanpaşa Gaz Fabrikasının olduğu yerde de evet. buna benzer bir mücadele yıllarca sürdü. Çünkü oradaki insanlar biliyorlar ki orası eğer kamu alanı olarak kalırsa kendi mülkleri de zaten daha değerli olacak. Tabii, yani her yere apart evet. Hem de kente bir değer katacağız en evet, evet. yani. Tabii, şey tartışmasında da bizim esas söylediğimiz o yani tabii, orası tabii. ilk önce o blok oradan kaldırılmalı. Orası kente, kentin kullanımı açılmalı. Ama ikinci olarak da kentlinin ve yıllardır suyla barışamayan Beyoğlu halkının suyla barışması sağlanmalı. Ama barışması ne zamanki sağlamalı. özelleştirilme aşamasına geliniyor o zaman tartışılıyor bu İstanbul'da. Evet. Bana bu tuhaf geliyor yani. Çünkü bu alan 30 senedir boş ve orada balık bile tutamadı insanlar. Evet. O zaman yalvardık yani şey dedik yani bu alanın... 30 senedir oradaki gayrimenkuller <gülüyor> şöyle satılıyor. Gal Galata Port Projesi'nin arkasında... Gayrimenkul diye satılıyor. Yani ana başlık bu. Satılacak çünkü orası ya da diye. Oradaki, oradakilerin <gülüyor> beklentisi farklı. E, peki bir şey soracağım. Bu tarihi yarımada da e, yapılması söz konusu olan Ayasofya'nın hemen doğu tarafında bir otel vardı. O otel evet. devam ediyor mu yoksa geçen gördüm etrafında hani... Four Seasons hı. hocam. Four Seasons yapıldı ama Four Seasons'ın oradaki ek e, şeyinden bahsediyorsunuz. daha e, et. Evet. kararı vardı. E, o şeyle pilonlarla şeyi yükselttiler, evet. e, zemini yükselttiler ve şeyi kaldırdılar. Oteli orada ek inşaatını yaptılar. Çok tartışmalı bir Altını iş. boş bırakarak yaptılar. Tabii altını boş bırakarak Hı. orada dört e, ayak üzerine yükseldiler ve o şekilde gerçekleştirdiler. Peki. Onun e, davaları şeyleri hala sürüyor Peki hocam. Peki ama şey, etrafındaki nihayetine. bu başarılı değilse etrafındaki perde niye duruyor? niye göstermiyoruz? Onun üzerinde de uçuş yasağı Altına var? Altına girme <gülüyor> yasağı var. Ben burada... İşte hocam oradaki ayıbımızı göstermek istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşmasına atıfta bulunarak bunun bir medeniyet göstergesi olduğunu düşünüyorum bu tartışmaların. Öyle dedi Cumhurbaşkanımız. Ee, bu Sultanahmet Ayasofya'nın yanında inşaat yapıldı ama hiç olmazsa da tartışıldı kardeşim. O da, çoğu abi. tartışılmıyor çünkü. Kentine sahip çıkan, yeşiline sahip çıkan bu insanlardan korkmayın diyerek de ilk defa hükümet kanadından bir e, zeytin uzatılmış oldu. Bu da önemli. Evet. Peki. evet. Programın sonuna geldik galiba. Programı bitiriyoruz. Bugünkü Metropolitika'da e, Şehir Plancarı Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman konuğumuzdu. E, Şehir Üniversitesi'nden Şehir Araştırmaları Bölümü Direktörü Sevgili Murat Güvenç'le birlikte yapıyoruz programı. Herkese iyi haftalar diliyoruz. E, önümüzdeki günlerin e, kent açısından daha e, sağlıklı ve barışçı ...günler getirmesini diliyorum ben. Ee, ve herkese iyi haftalar. Ee, Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol balık balık bal, tutabiliyordum mesela.